Yani genelde e, birini ikna etmekten falan bahsettiğimizde hep o kusursuz kelimeleri bulmaya odaklanıyoruz. Tıpkı şey gibi bir matematik denklemi çözer gibi. Argümanlarını alt alta dizersin, e, harika bir mantık kurarsın, verileri masaya koyarsın. Hatta duşta o konuşmanın provasını defalarca yaparsın ve karşı tarafın o an gelip evet kesinlikle haklısın demesini beklersin. Allah o kağıt üzerinde kurduğumuz kusursuz bilgi aktarımı fantazisi var ya, çok net, pürüzsüz ve tamamen bizim kontrolümüzde olan o hayali an gerçekten de tam bir fantazi. Aynen öyle, şaşmaz bir formül gibi. Ama sonra gerçek hayata dönüyorsun. O denklemi kanlı canlı bir insanın üzerinde deniyorsun ve her şey bir anda çöküyor. Tam şu an bizi dinleyen sana söylüyorum. Hayatın da oyuncu o harika argümanı kurup, en doğru şeyleri söyleyip yine de karşı tarafı ikna edemediğin anlar oldu değil mi? Sanki duvara konuşuyormuşsun gibi hissettin. Hı hı, hepimizin başına gelmiştir. Tamam, gelin bunu biraz açalım o zaman. Çünkü e, sorun senin zekanda falan değildi, sorun saatteydi. Bugün bu derinlemesine incelemede sözün zamanlaması kültürel karşılaştırma raporunu Önümüze alıyoruz. Felsefeden tut, e, klasik retoriye, Türk-İslam edebi metinlerinden modern nörobilim ve psikiyatriye kadar uzanan devasa bir araştırma yığını bu. Gerçekten de çok kapsamlı bir kaynak bu. Sadece kelimelere değil, zamanın kendisine odaklanıyor. Evet ve misyonumuz da tam olarak şu, kelimelerin ne olduğunun, ne zaman söylendiği gerçeği karşısında nasıl tamamen anlamsızlaşabildiğini çözmek. İş hayatında, ilişkilerinde gerçekten duyulur olmak için o doğru anın nasıl yakalayabileceğini konuşacağız. Kesinlikle. Yani iletişimi sadece e, bir veri aktarımı olarak görmek, karşımızdaki insanın beyninin o an neyle meşgul olduğunu tamamen yok saymaktır aslında. Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek, zamanlama dediğimiz şey, iletişimde kullandığımız basit bir taktik değil, iletişimin bizzat biyolojisidir. İletişimin biyolojisi. Çok iddialı bir tanım bu. Ama tam olarak öyle. Karşımızdaki beynin değer atfetme mekanizmalarının ve içinde bulunulan psikolojik bağlamın e, anlık bir müzakeresi aslında bu. Doğru zamanı bulamayan bir mesaj içeriği ne kadar mükemmel olursa olsun, verileri ne kadar sağlam olursa olsun o zihnin kapılarından içeri giremez. O zaman e, şu kaynaklarda sürekli karşımıza çıkan zaman kavramını biraz parçalarına ayıralım. Çünkü anladığım kadarıyla bahsettiğimiz şey kolumuzdaki saatin tiktaklarından çok daha farklı, neredeyse görünmez bir boyut bu. Aynen öyle. Olduğunu görüyoruz değil mi? Biri o bildiğimiz zaman, diğeri ise bambaşka bir şey. Evet, Antik Yunan'da zamanı tanımlayan iki temel kavram var ve... Ee, bu ayrım bugünkü tüm ikna teorilerinin de temelini oluşturuyor aslında. Kronos ve Kairos. Kronos ve Kairos. Hı hı. Kronos hepimizin bildiği saniyelerin, dakikaların birbirini izlediği o çizgisel, niceliksel ve acımasızca akan zamandır. Ölçülebilirdir yani. Takvimleri, toplantı saatlerini, teslim tarihlerini falan hep Kronos belirler. Fakat felsefecilerin Hitabet ustalarının ve kitleleri peşinden sürükleyen liderlerin asıl ilgilendiği zaman bu değildir. Onlar Kairos ile ilgileniyor. Kesinlikle. Onların odaklandığı kavram Kairos. Kairos e, nitelikseldir, fırsat odaklıdır, açılan ve çok kısa süre sonra kapanacak olan o geçici, spontane, o psikolojik anı temsil eder. Şey, kaynaktaki şu okçu metaforu Kairos'u inanılmaz güzel özetliyor bence. Hareket eden bir hedefe ok atarken elindeki okun ne kadar sivri olduğunun veya e, yayının ne kadar gergin olduğunun hiçbir önemi yoktur. Evet, hedef sürekli hareket halindedir çünkü. Aynen, sadece çok dar ve geçici bir boşluğa sahipsin. O daracık aralık açıldığında oku bıraktın bıraktın yoksa fırsat sonsuza dek kaçar. Sofistlerin ve sonrasında Aristoteles'in Kairos'u ikna sanatının merkezine koymasının ardındaki o temel gerçek tam da bu okçu metaforunda gizli işte. Aristoteles'in ikna üzerine kurduğu o meşhur üçlemeyi bir hatırlayalım. Logos, patos ve etos. Yani mantık, duygusal bağ ve konuşmacının karakteri. Aynen, usta bir konuşmacı. Ee, bu üç silahı cebinden rastgele çıkarıp kullanamaz muhatabın içinde bulunduğu psikolojik iklime yani kairosa göre seçmek zorundadır örneğin karşında yaslı büyük bir öfke krizi geçiren veya travmatize olmuş biri var diyelim valla böyle bir anda genelde insanlar o kişiyi sakinleştirmek için hemen mantıklı sebepler sunmaya çalışır Hani, bak aslında şöyle düşünürsen o kadar da kötü değil falan gibi şeyler söyleriz ki bu kayrotik açıdan yapılabilecek en ölümcül hatadır. Böyle bir insana istatistiksel verilerle, soğuk ve analitik gerçeklerle yani logos ile saldırmak, o zihne giden tüm yolları anında havaya uçurmaktır. Çünkü beyin o an mantığı alacak durumda değil. Kesinlikle. O an o insanın beyni mantığı alabilecek, işlemleyebilecek donanımda falan değildir. O an sadece patosun yani duygusal bağ kurmanın zamanıdır. O kişiye önce şefkatle yaklaşmalı, acısını duygusal olarak onaylamalısındır. Mantığı, rasyonel verileri ancak çok sonra sular durumduğunda ve o kairus penceresi kapandığında devreye sokabilirsin. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence. Çünkü bu antik kavramı modern bir formüle oturtan biri var raporumuzda. Lloyd Bittler'in retorik durum teorisi. Evet, çok kritik bir teori o. Bitzer diyor ki bizi konuşmaya iten şey aslında exigence. Yani durumun kendisinin yarattığı o görünmez acil durum basıncıdır. Yani bunu şuna benzetiyorum. Trafiğin çok yoğun olduğu bir caddede paralel park etmeye benziyor. Çok doğru bir benzetme. Etrafındaki o agresif arabalar, kitleyi, o küçücük kaldırım kenarı kısıtlamaları, arkadan çıldırasıya korna çalan araçlar da o basıncı yani egzijansı temsil ediyor. Doğru açı ve hızda o daracık boşluğa girdin girdin. Yoksa o baskı altında kaza yaparsın. Her şeyin mükemmel senkronize olması lazım. Yani sadece ne söylediğin değil, ses tonunun ve beden dilinin de o kornaların ritmine, yani anın basıncına uyması gerekiyor. O arkadan çalan kornaların yarattığı basınç aslında iletişimin yakıtıdır. İletişimin yakıtı, çok iyi. Durumun o görünmez ağırlığı, seni o an içinde en uygun olanı yapmaya zorlar. Eğer o egzijans yoksa kimse o milimetrik parkı yapmaya falan uğraşmaz. Yani gerçekten ikna edici olmaya çalışmaz. Temponu, sesinin yüksekliğini, durumun aciliyetine göre ayarlamazsan inandırıcılığını tamamen yitirirsin. Peki, ee, dinlerken aklıma şu takıldı ve sana da sormak istiyorum. Bu Aristoteles'ci hani şu okçu metaforuyla desteklenen Kairos odaklı yaklaşım iletişimi biraz fazla pragmatik e, hatta biraz fırsatçı yapmıyor mu sence? Nasıl yani biraz daha açar mısın? Bunu düşününce kendimi sanki karşımdakinin duygusal bir boşluğunu yakalayıp, Sadece saldırmak ve ikna etmek için çalılıkların arasında o dar açıyı bekleyen bir avcı gibi hissediyorum. Hani ağlıyor demek ki mantıkla değil duyguyla vurmalıyım demek bana biraz e, manipülatif geliyor. Vallahi raporumuzun Batı felsefesinden çıkıp Türk İslam kültürünün derinliklerine doğru yöneldiği o muazzam kırılma noktası tam olarak senin hissettiğin bu rahatsızlıkta yatıyor aslında. <gülüyor> Hadi ya oraya mı bağlanıyor? Evet. Senin o fırsatçı ve manipülatif avcı olarak tanımladığın batılı pragmatizmine karşı doğu bilgeliği bu konuya tamamen ontolojik, manevi ve etik bir çerçeveden yaklaşıyor. Buna muktezaya hal diyorlar. Muktezaya hal. Yani halin, bağlamın ve bulunulan makamın gereği. Yani e, batının o saldırgan, hani hedefi tam 12'den vurmaya çalışan Kairos'una karşılık doğunun cevabı. Peki pratikte nasıl bir zihniyet farkı var aralarında? İslam entelektüel geleneğinde belagatin, yani o etkili konuşma sanatının temel tanımı doğrudan şudur. Muktezai halle mutabakat. Ancak Batı retoriğinden ayrıldığı en kritik eşik, merkeze karşı tarafa alt etmeyi veya kendi argümanının ne pahasına olursa olsun satmayı koymamasıdır. Satış yapmaya çalışmıyor yani. Aynen öyle. Merkeze ölçülülüğü, ahlaki uyumu ve saygıyı koyar. Burada karşımıza çok çarpıcı bir kavram çıkıyor. İsrafı kelam. İsrafı kelam. Yani sözün israfı. Sözü yanlış zamanda söylemek, sadece karşı tarafı ikna edememek gibi taktiksel bir başarısızlık falan değildir. Evrendeki o muazzam ahlaki ve estetik nizamı bozmak, karşındakinin ruhuna ağırlık yapmak ve tabiri caizse kulaklara cefa vermektir. Vay canına. Sözü israf etmek sanki suyu veya ekmeği boşa harcamak gibi kelimeleri çöpe atmak çok ağır bir sorumluluk gerçekten. 11. yüzyıla Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biligine baktığımızda bu sorumluluğun evrensel bir boyuta taşındığını görüyoruz. Orada der ki söz eğer doğru zamanda ve doğru makamda söylenirse Kişiyi yeşil göğün üstünde yürütür. Yeşil göğün üstünde yürütür, çok şiirsel. Yani sözün o anki doğruluğu insanı sadece sosyal hayatta değil, manevi olarak da yüceltir. Ama eğer sözün yeri ve zamanı değilse, çok sert bir uyarı gelir, kendine merhametin varsa sözünü kısa kes. Müthiş bir uyarı. Gereksiz, zamansız konuşmak, kişinin kendi varlığına, kendi itibarına yenilik bir merhametsizlik, bir şiddet olarak görülür burada. Şey, kaynaklarda Mevlana'nın mesnevisinden de harika bir bölüm var aslında. Önce selam, sonra söz diyor. Evet, çok temel bir kuraldır o. Yani aradaki o insaniliği, o psikolojik güven bağını kurmadan doğrudan konuya girmek, Mantıklı taleplerini sıralamak sözün etkisini tamamen sıfırlıyor. Modern psikiyatrideki o ilişki kurmadan ikna edilemeyeceği gerçeğinin yüzyıllar önceki hali bu resmen. Kesinlikle öyle. Ve o bağlama kumanın Osmanlı günlük yaşamına yansıyan kısımlarına bayağı bayıldım ben. Gece yatarken karanlığın, ölümün ve yok oluşun psikolojisini tetiklememek için lambayı söndür demiyorlar. Bunun yerine lambayı dinlendir diyorlar. Karanlıkta ışığı yak demek yerine ışığı uyandır diyorlar. Kelimelerin o antipsikolojik ağırlığını hesaplamak, o halin gereğine uymak muazzam bir zarafettir. O kelimelerin gece karanlığında insan zihnindeki semantik ağları nasıl anında uyardığını bilerek konuşuyorlar. Beynin çalışma prensibini sezgisel olarak çözmüşler yani. İşin özü şu, karşındakinin idraki, zamanı veya psikolojik mekanı senin sözünü taşımaya uygun değilse geri adım atmalısın. O avcı gibi saldırmak yerine bir bahçıvan gibi o tohumu ekmek için toprağın doğru sıcaklığa ulaşmasını beklemelisin. Tamam. Ee, diyelim ki Mevlana'nın ya hayır söyle ya sus felsefesindeki o sessizliğin aslında bir zayıflık değil de zamanın henüz gelmediğini bildiren en yüksek iletişim formu olduğunu kabul ettik. Peki dinleyenler adına sana sormak istiyorum. Etrafımızdaki her şey... Her akıllı telefon bildirimi, o WhatsApp grupları, sosyal medya platformları bize hemen şimdi konuş, anında tepki ver, argümanını kus diye bağırırken. Evet, sürekli bir aciliyet var. Aynen, bu lambayı dinlendiren zarafeti, o bilinçli sessizliği bugün bu kaosun ortasında uygulamak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu sadece eski metinlerde kalan romantik bir hayal mı? Valla zaten modern bilimin bize söylediği şey beynin o romantik hayale biyolojik olarak mecbur olduğudur. Mecbur mu? Evet. Filozofların ve bilgelerin yüzyıllar önce sezgisel olarak tartıştığı bu nezaket, sessizlik ve doğru zaman felsefesi bugün modern laboratuvarlarda beynin fiziksel çalışma prensibi olarak kanıtlanıyor. ELM yani Elaboration Likelihood Model adı verilen iletişim kuramı tam da bunu açıklıyor işte. İnsanların bilgiyi işlediği, ikna olduğu iki ana yol vardır. Merkezi yol ve çevresel yol. Tamam bu iki yolu biraz açalım istersen. Zihnimiz bu yolları nasıl seçiyor? Merkezi yol, bilginin derinlemesini işlendiği, mantığın kavrandığı ve o kalıcı fikir değişikliklerinin yaşandığı VIP kapısıdır aslında. Ancak beynin bu yolu açması için iki katı şartı ihtiyacı vardır. Kişinin o bilgiyi almaya yönelik güçlü bir motivasyonu olmalı ve o an bilgiyi işleyecek bilişsel kapasitesi olmalı. Kapasite derken o anki ruh hali mi? <gülüyor> Diyelim ki yöneticin o gün çok yorgun, öfkeli veya dikkati tamamen başka bir şirket krizine odaklanmış durumda. Sen odasına girip ona dünyanın en mantıklı, en kusursuz verilerle dolu argümanı da sunsan, beynin o merkezi yolu kapalı olduğu için mesajın mecburen çevresel yola düşecektir. Çevresel yol da o VIP kapısının yanındaki arka kapı gibi bir şey o zaman. Argümanın içeriğine değil de sadece ambalajına bakılan yer. Aynen öyle. İnsanlar çevresel yola düştüklerinde argümanın mantığıyla zerre kadar ilgilenmezler. Sesinin tonuna, üzerindeki kıyafete, sunumun görsel tasarımına veya o anki kendi ruh hallerine bakıp son derece yüzeysel ve geçici kararlar alırlar. Şekilcilik devreye giriyor yani. Kesinlikle. Eğer beynin VIP kapısı olan merkezi yol kapalıysa, sen sabaha kadar rasyonel konuş, kelimelerin o kapıdan içeri giremez. Nörobilimde ventromedial prefrontal korteks dediğimiz, e, kısaca VMPFC dediğimiz çok kritik bir bölge var. Bu bölge adeta beynin muhasebecisi gibidir. Muhasebecisi. Evet. Gelen bilginin o an senin için ne kadar kişisel bir alaka taşıdığına, hayatta kalmana veya o anki derdine ne kadar fayda sağladığına bakar ve ona bir değer atfeder. Eğer konu senin o anki derdine uzak geliyorsa, VNPFC o bilgiye sıfır değer biçer ve direkt çöpe atar. Ya, yani aslında karşımızdakini ikna etmeye çalışırken, onun zekasıyla falan değil, beyninin şarj seviyesiyle ve odak mesafesiyle konuşuyoruz. Çok doğru bir özet oldu. Şey gibi ya, yöneticinin işlemcisi o an bir bütçe açıyla meşgulse, benim o çok parlak projem onun ekranında beliren cam sıkıcı bir pop-up reklamı gibi algılanıyor o zaman. İçeriği okumuyor bile, sadece zihni X tuşuna basıp o sayfayı kapatmak istiyor. Valla pop-up reklamı analojisi beynin enerji tasarrufu mekanizmasını kusursuz anlatıyor. Robert Cialdini'nin ön ikna yani pre-suasion kavramı tam da bu X tuşuna basılmasını engellemek için geliştirilmiştir aslında. Ön ikna nasıl çalışıyor peki? Asıl mesajı vermeden önce ortamı, muhatabın ruh halini hatta bir iki ufak kelimeyle zihni o mesajı hazırlaman gerekir. Aksi takdirde VMPCS'nin o katı filtrelerinden geçemezsin. Hatta psikiyatrik çalışmalara bakarsak şiddetli depresyon durumlarında kişilerin zaman algısının tamamen kilitlendiğini... E, ...her saat bir yıl gibi geçiyor hissiyatına kapıldıklarını görürüz. İnanılmaz. Zamanı böyle esneten bir beyin kimyasına normal bir zamandaymış gibi argüman sunmanın ne kadar imkansız olduğunu bir düşün. Tamam diyelim ki karşımdakinin VMPC ise o an benim projeme sıfır değer biçiyor... Merkezi yol, o mantık kapısı tamamen kapalı, sadece çevresel yol açık. Ne yapacağız? Hastanelerde veya büyük diplomasi krizlerinde insanların o kemikleşmiş fikirlerini değiştirenler, benim zihnimin o kapıyı açmasını mı bekliyor, yoksa o anı kendileri mi yaratıyor, o VIP kapısı nasıl kırılıyor? Davranış bilimlerinde o kapının sonuna kadar açıldığı anlara öğretilebilir an, yani teachable moment deniyor. Özellikle sağlık iletişiminde bu hayati bir stratejidir. Nasıl bir strateji? Bir insanı yıllardır içtiği sigara gibi zararlı bir alışkanlıktan vazgeçirmek ikna sanatının en kanlı cephesidir. Mayo Clinic'in yaptığı çok çarpıcı bir araştırma var bu konuda. Bir hastaya sıradan güneşli bir günde ofisinde rahatça otururken sigarayı bırakmalısın akciğerlerine zarar veriyor demek az önce bahsettiğin o pop-up reklamıdır işte. X tuşuna basıp geçiyorlar. Aynen. Ancak hastayı düşük doz akciğer tomografisinden yani LDCT'den çıkarıp o soğuk odada üzerinde sadece bir önlükle beklerken akciğerinde ufak bir leke bulunma ihtimalinin o buz gibi dehşetini yaşattığın o kırılma anı var ya işte o an her şey değişiyor. Çünkü o an sadece mantığıyla değil ölümüyle yüzleşiyor. Hastanın benlik kavramı o sarsılmaz egosu kökünden çatlıyor o makinede. Bu korkuyu yaşamak istemiyorum diyerek yıllarca direkttiği değişim fikrine saniyeler içinde teslim oluyor. Vay be! Zamanlamanın gücü! Dünya Sağlık Örgütü de aynı stratejiyi makro boyutta halk sağlığı için kullanır aslında. Kasırga, sel veya büyük salgın uyarılarını web sitelerinde yıl boyu tutarlar. Ama kimse dönüp o verileri okumaz. Kimsenin umurunda olmaz normal zamanda. Ancak tehlike an meselesi olduğunda, hava karardığında, sirenler çalmaya başladığında o mesajı verirler. İnsanlar ancak tehlike başlarını dikildiğinde o rasyonel öğretilebilir an penceresini açarlar. Peki bu öğretilebilir anları, o devasa kriz basıncını kitleleri ikna etmek için kullanan tarihsel figürler var mı elimizdeki notlarda? de vardı sanırım. Var tabii. Churchill örneği var mesela. Ve liderliğin Kairos'la nasıl birleştiğini inanılmaz çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Ne yapmış Churchill? İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde, Almanya tüm Avrupa'yı ezip geçerken, Churchill çıkıp İngiliz halkına yalandan umutlar dağıtmıyor, her şey harika olacak falan demiyor. Size kan, ter, gözyaşı ve meşakkatten başka vaat edecek bir şeyim yok, diyor. Çok Gerçekçi ve sert bir mesaj. O krizin devasa baskısıyla tam senkronize olan bu dürüstlük, halkın beynindeki o acil durum sinyaliyle örtüşüyor işte. O etosu ve logosu sentezleyip o halkta bir panik yerine inanılmaz bir direnç yaratıyor. Ya da Lincoln'un o meşhur Gedisburg konuşması. Ah evet, o konuşma çok kısadır bildiğim kadarıyla. Çok kısadır. Yüzlerce kişinin öldüğü yaslı bir savaş meydanında halka saatlerce rasyonel analiz yapmak yerine sadece birkaç dakikalık tamamen patosa odaklanmış, muazzam zamanlanmış bir acıyı onurlandırma konuşması yapıyor ve Amerikan tarihinin seyrini değiştiriyor. Demek ki o anı okumak her şeyden önemli. Burada raporun diplomasi kısmına da girmek istiyorum ben çünkü... Soğuk savaştan müthiş bir örnek var elimizde. Evet, diplomasi literatüründe siyasi liderlik ile gerçek diplomasiyi birbirinden ayıran o temel çizgi yine bu zamanlama meselesidir. Günümüzde televizyonlarda gördüğümüz liderlerin kameralar önündeki o görkemli zirveleri var ya... Hani şu Donald Trump ve Putin'in saatlerce konuşulan o uzun el sıkışma anları falan... Aynen öyle veya Kim Jong-un ile olan yüz yüze şovlar... Bunlar aslında o çizgisel kronoz zamanında yapılan siyasi gösterilerdir. Asıl ikna ve diplomasi, CFK ile Kruşsem arasında yaşanan Küba füze krizinde olduğu gibi işler. Evet ya, 13 gün boyunca tüm dünya nükleer savaşın eşiğinde beklerken aslında arka planda bambaşka bir müzakere dönüyordu değil mi orada? Tam olarak öyle. Ekranlarda kamuoyu önünde iki lider de son derece sert, tavizsiz... Ve maço bir retorik sergiliyordu. Ama asıl diplomasi o egzijansın yani milyonlarca insanın ölme ihtimalinin yarattığı o boğucu basıncın altında arka planda yazılan kelimesi kelimesine hesaplanmış elçiler aracılığıyla kusursuz zamanlanmış gizli mektuplarda işliyordu. Çovayla diplomasi ayrı işliyor yani. Dünyayı nükleer savaştan kurtaran şey liderlerin ekranlardaki şovu değil muhatabın VMPFC'sini ikna edecek ...o gerçek diplomasi anının sessizce ve doğru zamanda inşa edilmesiydi. Bu da bizi bence günlük hayatımızdaki en büyük soruna getiriyor. Eğer insanların fikirleri, beynin o kapıları en çok böyle büyük kriz anlarında değişiyorsa... ...yani bir tomografi cihazından çıkarken, sirenler çalarken veya savaş kapıya dayanmışken... Biz günlük hayatımızda patronumuzu zam yapmaya ikna etmek için, eşimizi bir şeye ikna etmek için illa bir kriz çıkmasını mı bekleyeceğiz? Yoksa kendi küçük, gündelik, öğretilebilir anlarımızı kendimiz mi yaratmalıyız? Elbette iş yerinde veya evde sahte bir kriz yaratmak sadece toksik bir iletişim doğurur. Ancak Cialdini'nin o ön ikna modelinde ve muktezai hal felsefesinde gördüğümüz gibi, Doğru anı hazırlamak bizim elimizde. Nasıl yapacağız bunu? Valla okumak, muhatabın o anki yorgunluk seviyesini, psikolojik mesafesini, zihninin şarj seviyesini hesaplamak ve o merkezi yolun açık olduğu o sessiz ve uygun vakti sabırla kollamak gerekiyor. İşte kendi küçük öğretilebilir anımızı manipülatif bir avcı olmadan bir bahçıvan sabrıyla böyle inşa edebiliriz. Valla harika o halde bu derinlemesine incelemenin devasa coğrafyasını ana hatlarıyla şöyle bir toparlarsak, ee, ister antik dünyada o daracık pencereden okunu fırlatmayı bekleyen bir okçu ol, ister Osmanlı'da karanlığın psikolojisini düşünüp o VMPFC'nin filtrelerine takılmamak için lambayı dinlendiren bir bilge ol, istersen kanser taramasından titreyerek çıkan hastasının parçalanmış egosuna sigarayı o an bıraktıran modern bir tıp doktoru ol, Hepsinin ortak bir noktası var. Aynen. Başarılı iletişimin sırrı, kelimelerin ne kadar süslü, mantığının ne kadar kusursuz olduğu falan değil. Sır, karşımızdaki insanın zihninin, o VIP kapılarının o anki durumunu okuyabilmekte. Veya Osmanlıların o zarif deyimiyle karşı tarafın zihnini yormadan, onu dinlendirmeden, onu gerçekten uyandıracak o hassas anı yakalayabilmekte. Çok güçlü bir özet oldu bu. Ama bitirmeden önce bizi dinleyen kişinin zihninde yankılanması gereken laboratuvarlardan çıkan o son sarsıcı detayı paylaşmak istiyorum. Nedir o? Modern nörobilimin ikna süreçlerinde incelediği kişiler arası koordineli zamanlama yani kısaca CIT diye bir fenomen var. Kanıtlanmış bir fizyolojik gerçek bu. İki insan arasında o gerçekten başarılı, ikna edici kairotik an yaşandığında tarafların sadece sözleri birbiriyle eşleşmiyor. Başka ne eşleşiyor ki? Kalp atışları, deri iletkenlikleri ve hatta göz bebeklerinin büyüme küçülme ritimleri bile senkronize oluyor. Bedenleri aynı hizaya geliyor, aynı ritimde atmaya başlıyor adeta. Hadi canım, vay canına. Şimdi bunu bir düşün. Şu an dinleyen sana söylüyorum. Eğer gerçek ikna... Aynı havayı soluyan, karşılıklı konuşan iki insanın kalp atışlarının bile aynı ritme girmesiyle o kusursuz bedensel ve zamansal senkronizasyonla gerçekleşiyor Evet, evet, tam da o. Bugün mesajı atıp saatler sonra sadece emojilerle cevap aldığımız ses tonunun, göz bebeğinin ve o ortak nabzın tamamen kaybolduğu bu dijital mesajlaşma çağında durum çok vahim değil mi? Biyolojimizin o derinlerde ihtiyaç duyduğu bizi insan yapan kusursuz zamanlama ve eş zamanlılık yeteneğini tamamen yitiriyor olabilir miyiz? Vallahi çok düşündürücü bir soru bu. Belki de kelimelerimizi çöpe atarak israf etmiyoruz ama o kelimeleri karşımızdakinin kalbinde gerçekten hissedeceğimiz o biyolojik zamanı kaybediyoruz. Hatırlarsan sohbetin başında o duşta kendi kendine yaptığın mükemmel konuşma denklemini konuşmuştuk değil mi? Sorun hiçbir zaman sadece senin zekanda veya argümanında değildi. Sorun her zaman saatin ve karşındakinin kalbinin ritmindeydi. Bir dahaki derinlemesine incelememize kadar bu düşünceyle baş başa kal. Belki bu gece o lambayı öfkeyle söndürmek yerine... Sadece biraz dinlendirirsin. Görüşmek üzere.